Teknolojinin karanlık yüzünden hepinize merhaba sevgili dinleyiciler. Merhaba. Muratcığım bugün seninle gel şu sanal ortamda alışverişlerden konuşalım. Yetmedi bana <gülüyor> normal alışveriş. Biraz da sanal ortamda alışveriş ettiğimi istiyorum da. Ya sana yetmediği gibi e, aslında kimseye yetmiyor. Daha doğrusu özellikle bu sanal dünyaya açılma bakarsak alışveriş hala çok düşük, düşük seviyede. Sanalda mı? Hı hı. Yani e korkuyor insanlar ne oluyor? E, i̇nterneti olan insanlar şimdi internet bilgisayar olmayan insanların zaten sanal dünyada olup fiş yapmasın çok fazla beklemiyoruz ama internet bilgisayarı olan insanlarda da oran hala yeterince yüksek değil. Niye? Korkuyorlar galiba değil mi? Bence korkuyorlar. Yani internet bankacılığı da çok yüksek mi sence? İnternet bankacılığı nispeten yüksek ama işte o bile hani bir sürü insan tanıyorum. Benim kendi arkadaşlarım, yaşıtlarım hani yaşı büyük olup da teknolojiden korkan insanlardan bir tanesi ablam ablan bir tanesi. Onlar bakıyor diyor bilgisayar kullanıyorlar, internet kullanıyorlar ama diyorlar ki ben bunun güvenliğinden yeteneceği emin değilim. İnternet bankacılığı kullanmıyorum, internet alışveriş yapmıyorum, kredi kartımı internetten vermek istemiyorum. Oysa bankalar bununla ilgili işte senin de söylediğin gibi güzel bir çözüm yarattılar benim de beğendiğim bir çözüm her zaman kullanmıyorum zaman zaman kullanıyorum zaman zaman normal kredi kartımı da internetten kullanıyorum ama bu sanal kredi kartlarının üzerinden bir geçelim muhtemel avantajları var onu bir biraz bir anlatalım tamam. ne gibi bir özelliği var diye dinleyicilerimiz olur mu sen biliyor musun ne biliyorsun sanal kredi kartlarıyla ilgili ya işte bankaya gidiyorsun sanal ortamda yapacağın alışverişler için yani bir kart numarası veriyor diyeyim sana. Doğru. Ama onun üzerine sen yapacağın alışveriş kadar bir yükleme yapıyorsun. En azından o kadarını kaybediyorsun kaybedersen. Aynen <gülüyor> <Paranın>. böyle. Hemen <gülüyor> baştaki ilk cümleni isim verirsen bir ilave yapayım. Bankaya gitmene gerek bile yok. Eğer internet bankacılığın varsa oradan da başvurabilirsin. İşte ben de kullanmayan <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Tamam bu programın sonunda sana kullandırmaya başlarsak bu iş olur o zaman. <gülüyor> Şimdi sana kredi kartının en hoş özelliği bir kredi kartın üzerinde yazan tüm ...numaralar, bilgiler... ...ne var bir kredi kartın üzerinde... ...işte adın var... ...işte 16 haneli kart numaran var... Son, ...son kullanım tarihi var... ...arkada da bir 3 haneli... ...bu bir güvenlik kodu denilen bir numara var... ...o var... ...bu bilgilerin aynısı ama... ...daha önce sahip olmadığım bir numara... ...üzerinden sana veriliyor... ...bu çeşitli da bir ...sanal visa kart olabilir... ...sanal master kart olabilir... ...işte eğer puan topluyorsan... ...çeşitli bankaların puan sistemlerinden... ...bonus sistemlerinden... ...bunlardan bir tanesi olabilir... ...herhangi birini alabiliyorsun. Bu kartın özelliği... ...çeşitli farklı özellikleri var ama... E, ...farklı bankaların farklı uygulamaları var ama... ...benim en beğendiğim... ...özelliği... ...bu kartın limiti... E, ...bir yeni kuruş... ...ya da eski... ...yeni tükuresine geçmeden önce bir eski TL'ydi. Yani yok gibi bir şey. Hani birisi bu kadarlık bir şey yaparsa... ...hatta sıfır tam sıfır da olabilir... Dolayısıyla bu kredi kartının numarasını ele geçiren birisi para çekmek istediğinde sürekli aynı mesajı alıyor viza sisteminden. O da limit dolu. limit dolu ya da limit yok boş kredi kartı ya da bu kart kullanılamıyor. Sen ise fiziksel olarak kredi kartını göstermen gerekmeyen her yerde mesela internetlerinden yaptığın alışverişlerde kimseye fiziksel olarak kartı göstermiyorsun kartın üzerindeki numaraları veriyorsun. Bu numaraları verebiliyorsun. Bu numarayı verirken de hemen vermeden önce bankana bağlanıyorsun ve diyorsun ki benim sanal kredi kartımın limitini yaptığın alışveriş kadar arttırın. Diyelim 100 yeni liralık bir alışveriş yapıyorsun, 100 TL'ye çıkartın diyorsun. Ya da kendin çıkartıyorsun internetten. Hemen o 100 liraya çıkıyor. Gidip alışverişini yaptığın anda 100 lira oradan çekiliyor, limit sıfıra düşüyor. Dolayısıyla bir saldırganın senin bu sanal kredi kartının numarasını öğrenmiş olsa bile... Buradan para çekebilmek için senin o 100 lirayı vermenle öbür tarafta kullanman gereken süre arasındaki sürede bunu yapması gerekiyor. Hı -hı. Ve bunun tek deneme olması lazım. Bunu bir tek deneme değil de sürekli 1, 2, 3, 4, 5 denerse bu tabi bankanın dikkatini çektiği için banka limit olmadığı halde burada bir denemeler yapılıyor. Bu bir saldırı olabilir diye zaten haberdar oluyor bu denemelerden ve seni korumaya alıyor. Belki sanal kredi kartının numarasını değiştiriyor. Anladım. Peki. Onun da tehlikeleri, riskleri, e, tedbir alınması gereken noktaları var mı? Sanal kredi kartını evet. mı? E, tabii yani bunu nasıl olsa kullanırım diye limitini çok yukarı çıkarmamak lazım mesela. En önemli şeylerden bir tanesi o. E, bir başkası e, internet bankacılığı üzerinden koruyoruz. Dolayısıyla internet bankacılığı şifremizi her zamanki gibi iyi koruyor olmamız lazım. Ben sana bir başka avantajını daha söylemek istiyorum bu sanal kredi kartlarının. Benim bildiğim kadarıyla başka hiçbir kredi kartının limitini sahibi bu kadar rahat değiştiremiyor. Tabi alt limitini değiştirebiliyorsun. Üst limiti hala senin toplam bankadaki kredi limitin kadar. Ben bunu bir de nerede kullanmayı doğru buluyorum biliyor musun? Bazen bazı yerlere şey veriyoruz. Kredi kartı numaramızı vermemiz gerekiyor. Sanal ortamda değil. Telefonla vermemiz gerekiyor. Ya da bir forma doldurmamız gerekiyor. Mesela... İşte bir seferlik yaptığımız bir bağış olabilir bu. Hı hı. İşte e, geçici olarak aldığımız bir abonelik sistemine bir kredi kartı numarası vermemiz gerekebilir. Ben böyle durumlarda sanal kredi kartlarının yine çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, çoğu zaman bizim kontrolümüzün haricinde bu kart numarası bize geldiği zaman sürekli ödeme talimatı ismi altında bizden bir imza alınıyor. Ve biz bir seferlik kredi kartı ödeyeceğimiz halde sonraki yıllar, sonraki dönemler bizim kredi kartımızdan bu paraları çekilmiş görüyoruz. Oysa bu bizim kontrolümüzden çıkıyor. Bazen bir bakıyoruz ekstremizde hiç beklemediğimiz harcamalarla karşılaşıyoruz. Ay şeytan diyor ki yani öyle içim sıkıldı ki birden bütün kredi kartlarımı atıvermek yer. Tabii ödedikten sonra. <gülüyor> Lütfen. Ee, sana kredi kartı bu konuda da yardımcı olabiliyor. Çünkü ben mesela bir bağış yaptığım zaman o bağışlarda kredi kartımı veriyorum, bu kredi kartımı veriyorum ve bağış yapmak istediğimde bu rakamı kendim şu kadar yapacağım diye arttırıyorum. Oradan da işte bağış alanlar ya da ödeme alanlar yapıyorlar. Ee, daha sonra da hani tekrar olduğunda bu her zaman benim haberdar olmak sonucunu doğuruyor. Çünkü para çekmeye çalışsalar bile para çekilemiyor. Beni arıyorlar. ha diyorum ben tamam bu ay çekin ya da bazen diyorum ki bu ay çekmeyin bir sonraki ay çekin. Buna göre ayarlayabiliyorum. Geçmişte bu sayede çok ucuz kurtuldum. Bir yayıncılık şirketinden bir abonelik almıştım. Sana kredi kartı verdiğim için çok kolay oldu çünkü... Bütün reklamların ve sözleşmelerde yazanın aksine söz, ben sözleşmemi iptal etmek istiyorum diye zamanından 15 gün önce tam yapmam gereken günde haber verdiğim halde beni oyaladılar. O oldu bu oldu şu oldu. Bir türlü benim hattımı şey yapmadılar. Kapatmadılar aboneliğimi. Ben de sanal kredi kartımın o iş için ayırdığım sanal kredi kartımın limitini sıfır indirdim. Önce bir yazıyla bildirdim. Şu tarihte iptal edilmesini istiyorum. Bundan sonra benden para çekemeyeceksiniz. Resmi mecbur olduğum şeyi yaptım. Daha sonra da e, benden para çekilemediği için bu iptal olmuş oldu. Çok bir şey merak ettim. Onun ödemesi nasıl geliyor? Yani o da mesela bir belli bir vadeden sonra geliyor tabii değil mi? E, yine bankaların uygulamasına göre edeceği bir şey benim kullandığımda benim standart kredi kartı ekstrimin içine ekleniyor bu da. Hmm. Dolayısıyla bir farkı yok kredi kartımdan. Sadece numarasını ve limitini ben belirleyebiliyorum. Şu anda Türkiye'de bütün bankalar veriyorlar mı? Benim farkında olduğum tüm bankalar internet bankacılığı yapan tüm bankaların sanal kredi kartı uygulaması da var. O zaman ben çok insanın kendi kontrol etmesi açısından da çok yararlı aslında bu. Nasıl? Yani hani ne olursa olsun internet üzerinden de alışveriş yaparken o harcamaların da kontrol etmek kendi limitini kontrol etmek adına da çok hı hı. önemli bence. Yani çünkü normal kredi kartını alışveriş yaparken sanal ortamda da ne kadarlık alışveriş yaptığını bir, bir süre sonra kaçırabilirsin. Doğru. Burada limitini kendin veriyorsun. ya yani İki kere kontrol ediyorsun harcamanı tabii aslında. Tabii işte bak ben yüz lira arttırıyorum diyorsun. O da yüz lirayı çekebilir en fazla orada. Bu arada bir şey daha hemen e, bunca programdır söylediğimiz bir şeyi tersini de ilk defa söyleyeceğiz. Bunca programdır hep ne zaman parolalar şifreler gündeme gelse diyoruz ki aman parolanızı şifrenizi hiçbir yere yazmayın hatırlarsın biliyorsun tabii. tabii. Ama şimdi diyeceğim ki sanal kredi kartının numaralarınızı. Bir kağıda yazıp cüzdanınıza saklamanıza bir mahsur yok. Delirdi diyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> Delirmedim çünkü sonuçta aynı cüzdanın içinde zaten normal kredi kartlarında var. Üstüne üstlük bunun limiti genellikle zaten sıfır. Aynen çok güzel. Ama hani niye onu sürekli ezberlemek ya da başka bir yerde durması lazım? Bir kağıda yazalım cüzdanımızda dursun. Normal kredi kartı numaramızı vermek yerine sana kredi kartı numaramızı verebileceğimiz her yerde de onu verelim. Cüzdanımız içinden bu kağıdı çıkartalım. Tabi orada şifreler, prodolar durmasın. Sadece numarası, son kullanım tarihi ve işte o üçhanelik güvenlik kodu olsun orada oradan veriverelim. Doğru. Çok güzel. Böylece e, şifreleri cüzdana yazma duygumuzu da tatmin etmiş oluruz bir Şifre tarafta. Şifre değilse de gizli bir şeyler oraya yazıyoruz değil mi? <gülüyor> evet. Böylece bu hafta da programımızın sonuna geldik. Haftaya çarşamba görüşmek üzere. Ben Banu Zeytinoğlu. Murat Loster. Hepimizden hepinize güvenli günler. Hoşçakalın. Hoşçakalın.